Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamuna Resulullah. Soru soruldu. Suyu ayakta içmek hakkındaki nehi diğer içecekler içinde aynı mıdır? Bu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle bir hadis rivayet edilmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Yaşrebenne hadukum gayman Sizden birisi ayaktayken içerse Femen nesye fel yestegi Hemen onu kussun. Şimdi bu rivayette Ayakta içmekten bahsedilmekte. Yani içilecek olan şeyin su mu yoksa başka bir içilecek madde mi olduğu e, içilecek madde mi olduğu açıklanmamıştır. Dolayısıyla e, su ve suya benzer içilmesi mümkün olan her şey bunun içerisine girmektedir. Yine başka bir rivayet var bu hususta. Hz. Enes radıyallahu an’ten Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Nehy-e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an şerabi gâimen. Yani ayakta içmeyi yasaklamıştır. Nehyetmiştir. Burada su, su mu içmeyi yasakladı yoksa başka bir içecek mi yasakladı açıklama tafsilat verilmemiştir. Dolayısıyla su sıvı içecekler ayakta içilmesi bu rivayetlere göre aynı hükmü taşır. Yani suyla Diğer sıvı içecekler aynı hükmü taşır. Bu hususta daha önce sohbetimizde soru sorulmuştu. Daha önce açıklamıştık. Ayakta içilmesi hakkında da rivayet vardır. Oturarak içilmesi hakkında da rivayet vardır. Ama uygun olan oturarak içilmesidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.